dualarımı mürşide mürşid tecekkür. Nevil hep yanlış yapıyor diyorum onu. Bunu da böyle bu yanlış. yanlış. <gülüyor> yazın, yazın. <gülüyor>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 ve vacip olan husülleri anlatıyorduk. Cuma huslunda kalmıştık. Bize bu husülleri bize sayacak var mı? Yani vacip olan husüller. Günlük hali, ay hali, nefasta hali, erken uzusuyla kadının uzusu birbirine temas etme hali, hali namaz hali. Bu cuma namazı. O cuma günü e, ölünü ölüler için yıkanması hali cuma hali. Cuma günü. Bir, Bir tane daha var. Bir de kafir olup da Müslüman olacakmış. O itirafın meselesi demiştik. Ama doğrusu tabii yani. Evet. Cuma üstünde de biz anlatmıştık. Yani ihtilaf var ama doğrusu yani sahih görüşe göre vaciptir. <gülüyor> evet doğru. Ee, biz cuma üstünde durmuştuk ve demiştik ki ve fi rivayetin قال عمرو رضي الله تعالى عنه أما الغسل فاشهد انه واجب. Ve ama istinan ve tıp فالله أعلم. Diyor. Usul ise diyor şahit ederim ki vaciptir diyor. Ancak diyor miswak kullanmak veya tat koku kullanmak bu diyor Allahu alem. Tabii ki doğrusu misvak ve kokuyu kullanmak sünnettir, vacip değildir. Ancak cuma günü bundan önceki had gördüğümüz hadislerde nedir? Vaciptir. Mesela İmam Müslim ile veya Taimam Buhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadislerde "Hustu yevmil cumuati vacibun ala kulli muhtalim" Cuma günü diyor.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 Umar radıyallahu ta'ala cuma günü minberde hutbe verirken en son gelen bu sahabi yani Uthman bin Affer radıyallahu ta'ala böyle büyük sahabilerden olup muhacirler arasında yani takva konusunda biliyorsunuz üçüncü kişidir. Böyle bir sahabinin hem cumaya geç gelmesi hem de konuşmadan Kendisinin de cuma günü yıkanmadığından dolayı Ömer radıyallahu ta'ala onu şiddetle onu ne yapıyor? Onu kınıyor. Fenâdâhu Umar Üthmen bin Arfe radıyallahu anh içeri girince hemen ona seslendi. Yani hutbeyi keserek orada Allah razı olsun. Orada ona seslendi. Dedi ki Eyyetü saatin hadihi senin şu gelişin saati, zamanı, vakti hangi vakittir? قَالَا اِنِّي شُغِلْتُ Tamam mı? İnni şugültü diyor ben bazı işlerimden dolayı diyor meşgul oldum. Bundan dolayı böyle geç geldim. Demek ki Üthman bin Affe radıyallahu ta'ala esas adeti cuma günleri cumaya gitmek böyle geç gitmek adeti değildir. Ama bazen olabilir. Bazen insan fecir namazında bile geç kalır. Veyahut da herhangi bir namazda okuya kalarak mesela camiye geç gider. Bu olabilir yani. فَلَمْ اَنْ قَلِبْ اِلَى اَهْلِ حَتَّى سَمِعْتُبْ تَعْدِ Ben diyor bazı işlerimle meşgul olduğumdan dolayı diyor ezanı duyunca diyor ehlime gidip yıkanmayı tamam mı? Yıkanmaya fırsat bulamadığımdan dolayı bu şekilde geldim. فَلَمْ اَزِدْ اَنْ اَتَوَضَّى Sadece diyor abdestime alarak geldim. Burada fakale vel vuduu aydan. Umar bin khattab radıyallahu an. Osman bin Affan radıyallahu taala anhu ab gusül etmeyip sadece abdest aldığını da öğrenince buradan biraz daha ona kızarak diyor ki vel aydan. Tamam mı? Yani demek istiyor ki burada yani sen gusül etmeden mi abdest alıp geldin? ve kendinizi temizleyin. Bu şekilde Cuma günü geliyorsun. Ve Bu şekilde dikkat ediniz. geliyorsun. Ve kendinizi temizleyin. Bu ona diyor Halbuki <gülüyor> sen Ve kendinizi Cuma günü Ve selam'ın temizleyin. Cuma günü geliyorsun. olduğuna dair bilmene Bu şekilde olur da geliyorsun. etmeden Bu şekilde Cuma günü geliyorsun. Ve kendinizi temizleyin. Bu şekilde Cuma günü geliyorsun. Ve kendinizi هذا حديث إمام بخاري لا إمام مسلمين ويوجد اتفاق اتكاري بحديث أي عليه الصلاة والسلام سوزه وحكى ابن المندر رحمه الله عن إسحاق بن ان أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل تدل على وجوب الغسل أذلك دير Umar ibn-i Khattab ile Uthman bin Affanın bu hadisesi ve yut bu kıssası diyor Cuma günü uslün vacip olduğuna dair nedir? ispat ediyor. Kale el şevkani rahimahullah finil el avtar. Daha önceden İmam Şevkani'yi biz tarif etmiştik. Aranızda tarifini yapan var mı? olacak? Ne Evet. Daha önceden Zeydiye mezhebine mensuptu bu. Aleykümselam. El Şoukani Allahu Teala Şoukani daha önceden Zeydiye mezhebine mensub idi. Sonra Allah celle celaluhu ona selef-i salihinin menhecini bulmaya muvaffak edip ondan sonra selef salihin salihinin mezhebine döndü. Ey Ehli Sünnet Cemaat'in mezhebine döndü. Bu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 zannu ennehu lov kânel iğtisal vâciben lenazela umar an minberihi çünkü İmam Nevevi Rahim biliyorsunuz İmam Nevevi muhaddis olup İmam Şafii'nin mezhebine mensuptur. İmam Nevevi Rahim Allah ve onun çizgisinde olan birçok alim Cuma günü guslün vâcib değil sünnet olduğunu iddia ediyorlar. Ve diyor ki burada Eşşavkani ona seslenerek diyor ki İmam Nevevi Rahim Allah diyor ki yani İmam Nevevi'nin anlayışına göre eğer diyor Cuma günü gusül vacip olmuş olsaydı Ömer Minber'inden inip Rüthmen'i alıp eve götürecekti. Ondan sonra diyecekti ki hadi git banyo yap ondan sonra gel. Halbuki dikkat ettiyseniz burada daha önceden Rüthmen dedi ki ezanın okunmasıyla yani gusül yapacak vaktim kalmadığından dolayı abdest alıp geldim. Çünkü gusüle gitmiş olsaydı o zaman Cuma namazını kaçıracaktı. Cuma namazı tabi ki biliyorsunuz vaciptir.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 banyo yapılan yerler varmış. Türkiye'de olduğu gibi biliyorsunuz Türkiye'de bazı yerlerde özel banyolar var. Hammamlar var. أو لقال له لا تقف في هذا الجمع veyahut da diyecekti ki ona onun gusül yapmadığını öğrendikten sonra sakın burada durma. Git gusülünü yap ondan sonra gel. أو ذهب فغتسل فذهب فغتسل فإننا sananzuruke أو sanantaziruke Veyahut da diyecekti ki sen git guslunu yap. Biz de sen gelinceye kadar seni bekleyeceğiz. اَوْ مَا اَشْبَهَ ذَٰلِكُ وَمِثِلْ هَذَا la يَجِبُ عَلَ مَنْ رَعَى الْإِخْلَالِ بِي وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَةِ الشَّرِيَةِ Bu diyor kesinlikle böyle bir şey olmaz diyor. Yani bir kişi vacip olan şeylerden veyahut da farz olan şeylerden ve özellikle o dar zamanında diyor. O şeyi zorla yaptırtmak, yaptırtmak diyor hiçbir kimseye düşmez diyor.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 Sonra Zekar bin Hazm radıyallahu rahimahullah. Hazm biliyorsunuz zahiri mezhebine mensup olan muhaddis bir alimdir. Güzel iştihatları olduğu gibi ehli sünnet ve cemaatin iştihadına aykırı birçok iştihatları da vardır. Ancak gerçekten alimler arasında parmakla gösterilecek bir alimdir. Ve biliyorsunuz Öbün Hazm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 Belki de Hüthman radıyallahu anh fecir namazından sonra yıkanmıştır. Yıkandıktan sonra işine gitmiştir. Ezan okununca o terden dolayı ve da o toz topraktan dolayı tekrar eve gidip yıkanma vaktini bulamadığından dolayı abdestle yitinip camiye geldi. ثُمَّ قَالْ فَقَثَّبَتَ بِأَصَحْ إِسْنَادٍ اَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ فَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ مِنِ الْاَيَّمْ بِلَشَكُ Diyor ki, عُثْمَنْ bin عَفْنَ her Allah'ın günü yıkanıyordu. Cuma günü de bu Allah'ın günlerinden bir gündür. Ey, haftanın yedi günü içerisinden bir gündür. O zaman, fecir namazından sonra عُثْمَنْ بِنْ عَفْنَ radıyallahu ta'ala an yıkanmış olabilir. وَجَأَفِئِنِ الْاَوْتَرْ اَيْضًا قَالَ النَّوَيُّ رَحِيمَهُ اللّٰهِ فَا حُكِيَ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 حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر أي ظاهريا مسهبي ظاهريا مسهبي جمعاء غسلون واجيب أولدون سلير وحكاه ابن المنذر عن مالك بن أنس رحمهم الله وحكاه الخطاب عن الحسن البصري أم. ومالك وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هرينة وعمار وغيرهما يعني أصحاب جارسن ده ضاهي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 göre veya isabetlerden çokluğuna göre karar verecek. Karar verecek. Bir. İkincisi. Burada. Kendi imamlarının peşinden gider yani Yani siz. Aha. Ha. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu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 وحكاه ابن حزم عن عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم وحكى عن ابن خزيمة وحكاه شارح الغني الغنية لابن سريج قولا للشافعي يعني إمام شافعيين بير قرشي نقوله بليونس إنه إمام شافعي رحمه الله اكتنا قرشي إلى صن قرش عربيشة قول القديم وقول الجديد قول القديم رقتا قول الجديد مصرا جتكتن Mısır'a gittikten sonra İmam Şafii Rahimahullah Cuma günü guslün vacip olduğu olduğuna dair bir görüşü veyahut da bir rivayeti var. Ve burada Ebu Hüzeyme Rahimahullah bu imamın da vacip olduğuna dair ne yapıyor? Burada zikrediyor. Ve kâle ve zhehebe cümhurü uleme minesselef Buraya kadar İmam Nevevi'yi anlatıyor. Dikkat edinize. Ve <gülüyor> zhehebe cümhurü uleme minesselef velhalef وَفُقَهَا amsar ile اَنَّهُ مُسْتَحَبُّونَ Bu İmam Neven'in tamam mı? Mecmu'u kitabında yazmış olduğu veyahut da söylemiş olduğu bu sözler. Yani demek istiyor ki selef alimlerinden kimisi selef ve ilk muslümanlar ve son muslümanlar arasında vaciptir diyen insanlar olduğu gibi sünnettir diyen insanlar da vardır. Tabii ki İmam Nevi Rahimahullah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 senin bu yaptığın gusül cünüplükten dolayı mıdır yoksa cuma için mi hayır diyor cünüplükten dolayı o zaman diyor cünüplük gusülünü aldıktan sonra ey ona bir niyet buna ayrı bir niyet aldıktan sonra bir de cuma günü huslet. niçin çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam her baliğ olan kişi için cuma günü cumaya gidecek kişi nedir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 Hayızlı kadınların bile bayram namazına gitmeleri emriyor. Ne için? Orada vaaz-ı nasihatı dinlemek için hayızlı kadınlar. Namaz kılamaz tabii. He, namaz kılamaz. Bir rimayete göre kadınlar cuma namazına giderken musallaya girmeyecekler. Yani namaz kılınan yere. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bayram namazlarını nerede kılıyordu? Sahada. C caminin dışında kılıyordu. Ve sünnet budur aslında. Yani halen burada öyle var. Ölül emir bayram namazları için yerler tahsis etmesi gerekiyor. Müslümanların ölül emri veyahut otta hakimi bayram namazları kılınması için büyük yerler tahsis etmesi gerekiyor. İşte burada bazı alimler diyorlar ki hayızlı veyahut otta nifastlı olan kadının camilere, camilere ve musallalara girmesi caiz değildir.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 من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصل ما كتب له ثم إذا